Babam ile amcam ortak, ben devlet memuruyum, ticaret yaptıklarında ev yapıyorlar, paraları olmadığı zaman benden alıyorlar. Sonra ayrıldılar fakat bana hiçbir şekilde verdiğim parayı vermediler diyor. Ben hakkımı ne şekilde alsam, dinen bana nasıl bir imkan sunuluyor <gülüyor> diye hocam sizlere Evet. Soruyorlar. Şimdi e, İslam hukukunda mülkiyet e, şahsidir yani erkek kendi mülküne sahip olabilir, kadın kendi mülküne sahip olabilir ana hı hı. baba kendi mülküne sahip olabilir. Yani ergenlik çağına gelmiş bir çocuğun kazandığı babasının veya annesindir anlamına gelmez. Hı. Babasının kazandığı da oğlunun anlamına gelmez. Ne zaman babası ölüyorsa o zaman miras olur. Şimdi ne kadar para verdiyse onların geçmişteki yani diyelim ki bir altına veyahut da dövize endeksleyerek ne kadar meblağ tutuyorsa onları kardeşlerinden, babasından isteyebilir. Onun hakkıdır çünkü bağışlamadıysa. Hmm. Hani bağış olarak verdiyse problem yok. Bağış olarak da verebilir. Ee, ama bağış olarak vermedi de yardım borç olarak borç gibi verdiyse o takdirde evladı bile olsa. Veyahut da bunu hesap eder. Delim ki 10 yıl içerisinde ne kadar verdi? Delim ki 50 bin lira Toplamda 50 bin lira verdi ama 10 sene önceki paranın değeriyle bugünkü evet. paranın değeri aynı değil. Onu da hesap ederek diyelim ki bu toplamda o değerlerini de kattığımız zaman 50 bin değil de 70 bin lira yapıyorsa. Onu verecek. 70 bin lira verecek veya geriye bıraktığı gayrimenkulün veya başka ticaret malları varsa onun 70 bin lira kadar kısmı bu adama ait.